Merhaba, yeni bir söz küçüğüm programına daha hoş geldiniz. Bu hafta aslında birbirinden şahane üç konuğumuzla birlikteyiz. Ee, belki denk geleniniz olmuştur Cumhuriyet Gazetesi'nde haberlerine. Talimane Tiyatrosu Dolapdara Gençlik Tiyatrosu kapsamında 2009 yılından beri. Aslında çocuklarla birlikte yapmış oldukları çok güzel bir iş var. Çocukların kendi başlarına yazdıkları, yönettikleri, oynadıkları bir oyun var tiyatro oyunu. I Love Mahallem diye geçiyor. Ee, hem orada oynayan bir arkadaşımız hem de o işin aslında içinde olan iki tane çok değerli misafirimiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş, hoş geldiniz. bulduk. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. E, Deniz Altun e, bu projede e, bu oyunun e, yazımı konusunda çocuklarla e, birlikte çalışmalar yaptık. Yazarım. Oyuncuyum, e, yönetmenlik yaptım. Gülahat isimli oyunum bu yıl e, Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oynadı. E, benim için de gerçekten çok farklı bir proje oldu. İnanılmaz keyifliydi. E, karşılıklı birbirimize çocuklarla çok şey öğrettik. Çok heyecanlıydı. Siz Hakan Bey? Ben Hakan Silahsızoğlu. Talimane Tiyatrosu'nda çalışıyorum 2008 yılından <gülüyor> beri. Ee, bu projenin koordinasyonunu ben üstlendim. Ee, çok değerli hocalarla birlikte çalıştık. Deniz bunlardan birisi. Ayrıca Tunca Yakfınar oyunculuk konusunda çocuklarla çalıştı. Burçak Çöllü müzik konusunda ve Asla Öztürk de dans konusunda çalıştı. Ee, bu proje bizi çok heyecanlandıran bir proje oldu açıkçası. Ee, Tarlabaşı Toplum Merkezi ile birlikte çalıştık. Bilgi Üniversitesi'nin daha önceden bir kontak olmuştu orayla. Ceren Suntekin'le oranın yöneticisiyle. Ee, ama daha önce çalışma fırsatımız olmadı. Daha sonrasında işte bu 2009 yılının e, Eylül ayından itibaren tekrardan işlemleri başlattığımızda e, orayla doğrudan bağlantıya geçtik ve e, çocukların aileleriyle önce tanıştık. Önce bir toplantı yaptık. Bizim kim olduğumuzu anlattık ve ne yapmak istediğimizi anlattık. Aileler çok sıcak karşıladı ve daha sonrasında aileleri ve çocukları talimhaneye davet ederek bir günde hani mekanın neresi olduğunu bizim onlarla ve hangi hocalarla çalışarak neler yapacağımızı paylaştık çok güzeldi sıcaktı ve ondan sonrasında da gayet iyi bir şekilde zaman zaman çok zor çünkü kalabalık bir gruptuk zaman zaman böyle birbirimizi yiyerek ama sonunda çok herkesin ortaklaşa bir şey yarattığı bir projeye dönüştü ee, ve çocukların kendi hikayelerini anlatmaları, kendi etrafında gördüklerini anlatmaları da aslında bizim için çok güzel oldu. Çünkü genelde hep e, çocuklar hayal dünyalarıyla karşılaşıyorlar oyunlarda. Bu oyunda gerçekten kendileri ne yaşıyorlarsa bize onu anlattılar. Ben Neşegül Akmaca, talimhanenin oyuncusuyum. Peki mesela e, sen de bize şeyden bahsedebilirsin, nasıl haberin oldu? Benim arkadaşım geldi bana hı hı. haber etti. Çok eğlenceli dedi. Çok güzel geçiyor dedi. Ben de tamam dedim. Aileme söyledim. Ailem izin verdi. Oraya gittim. Sonra yazıldım. Hı hı. Ee, peki belki de birazcık siz de konuşabiliriz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Hani ni gördüğünüzde böyle bir tiyatro olsa çocuklar kendi aslında gördüklerini, dertlerini anlatsa iyi olur dediniz. E, zaten e, Talimani Tiyatrosu Bulunduğu yer itibariyle Bu tip e, çalışmalara baştan beri hem sıcak Bakıyor hem de gerçekten e, En baştan beri planlıyor e, Bu bölge Yani Talimani Dolapdere Tarlabaşı bölümü e, Şehrin zor bölümlerinden e, Birisi Büyükler için de hayat orada çok zor Küçükler için Tahmin edersiniz ki çok daha zor Bu e, Orada biz vardık çocuklar da vardı o insanlar da vardı hep birlikte komşuluk ediyoruz orada yaşıyoruz biz bakkallarından alışveriş ediyoruz. E, o havayı çok yakından izliyoruz kokluyoruz ve e, tiyatronun e, bu hayatta bir işlevi olması gerekiyor diye düşünüyoruz. E, birlikte bir şeyler yapabiliriz tiyatronun onlara ulaşması gerekiyor diye düşündük. Bir köprü, bir bağlantı, bir temas, bir ilişki olsun istedik. Böyle başladı. Bir ve de... Çok tek düze, herhangi bir teksi alıp da oynanması, işte klasik tiyatro eğitimi şeklinde düşünülmedi. Onların kendilerini en iyi nasıl anlatacaklarını düşündük. Onları anlatan bir oyun olsun ve kendileri yapsın istedik. Bir de belki şunu da eklemek lazım. E, Talimhane Tiyatrosu aslında e, Arkola Tiyatrosu olarak bilinen Londra'da bulunan tiyatronun da kardeş tiyatrosu. Arkola tiyatro bu sene 10. yılını kutluyor. Ve iki tiyatronun da sanat yönetmenliğini Mehmet Ergen yapıyor. E, Mehmet Ergen'in aslında hani hep kafasında olan şey bu. E, özellikle zor yerlerde tiyatro açmayı seviyor. Ve sosyal gerçekçi oyunlarla e, seyircilerle buluşmak istiyor açıkçası. Evet. Ve hani Hepimizin kafasındaki şey de buydu aslında Bir yerde Tiyatro açtığımız yerdeki insanlarla Birlikte bir şeyler yapmak ve Mesela şu anda Arkola Gençlik Tiyatrosu da Oradaki işte Londra'daki İngiliz gençlerle Bir kısmı Zenci olan gençler bunlar hı hı. Yaklaşık 4-5 yıldır çalışıyor Ve düzenli olarak performans sergiliyorlar Aslında bizim de amacımız bu Ve ileride hani Ortak çalışmalara gidebilmeyi İstiyoruz ve ortak projeler üretmek istiyoruz birlikte. Hı hı. Peki oyunda oynayan çocukları nasıl itibar geçtiniz? Yani hani aklınızda olan birileri var mıydı yoksa şans eseri mi? Hem mahallede gördüğümüz tanıdığımız daha önce ilişki içinde olduğumuz çocuklar vardı. Bizi tanıyan çocuklar vardı. E, Tarlabaşı Toplum Merkezi'nden destek aldık. Daha önce orada tiyatro çalışmalarında bulunmuş e, gerçekten tiyatroyu seven çocuklar vardı. Değil mi Hakancım başka? Evet yani doğrudan aslında Tarlabaşı Toplum Merkezi bizi çok güzel yönlendirdi bu konuda. Çünkü oraya düzenli olarak giden Neşegül gibi e, öğrenciler vardı. Hem ailelerini çok iyi tanıyor Tarlabaşı Toplum Merkezi bölgedeki çocukların hem de çocukların hani neye daha çok yeteneği olduğunu biliyor. E, dolayısıyla onlar bizi buluşturdu. Buluşma noktamız orası oldu oradan yürüdük. Peki Neşegül aslında sen de birazcık oyunun sürecinden hani bir başından bahsedebilirsin. Oyun karar verildi. Sen ekibin içine girdin ve hani nasıl bir rol paylaşımı, nasıl bir süreç işledi senin için? Daha sonra da Hakan Bey ve Deniz Hanım'la konuşalım aynı süreci. Hani senin açından nasıldı süreç? Bence süreç iyiydi. Hı -hı. Ben oraya gittiğimde Fadime rolünü Hakan hocayla Deniz Hocamız bize bana şey yaptı, rol verdi. Ben ...de bu rolü kendime yakıştırdım. Sonra... ...bu rolde rol aldım... ...ve bu rolde... ...Akbank Sanatı'nda oynadım. Peki... sketch sketch mi devam ediyor... Oyun, ...yoksa baştan sona bir bütün mü? Hani... Her ikisi de. E, Hı -hı. Çünkü yazım süreciyle alakalı... ...bu sorduğun soru aslında Deniz'ciğim... E, ...çok birbirinden... ...bağımsız hikayeler şeklinde gitti... Ee, oyunun oluşum sürecinde o kadar çok şey konuştuk o kadar şey anlattık yazıldı çizildi ki çocuklar kendi hikayelerini anlattılar ee, bizi üzen şeyler hakkında konuştuk ee, bizi mutlu eden şeyler hakkında konuştuk ee, bize yapılmasını istediğimiz şeyler bize yapılmamasını istediğimiz şeyler ee, asla yaşamak istemediğimiz şeyler ee, ...mutlaka yaşamak istediğimiz şeyler... ...aslında çocuk hakları ile de çok evet, bağlantılı şeyler... Evet. ...on <gülüyor> yıl içinde mutlaka yapmak istediğimiz şeyler... ...bir ay içinde mutlaka yapmak istediğimiz şeyler... ...gibi pek çok şey hakkında konuştuk... Ee, ...bir defterleri vardı... ...o deftere bunlar hakkında kendi düşüncelerini... ...istedikleri gibi yazdılar... Ee, ...bunları doğaçlama olarak çalıştık... ...seçtiklerimizi en göze batan... ...en hoşa gidenleri... Daha sonra <gülüyor> bu ayrı ayrı hikayelerden, bölümlerden, parçalardan e, bir bütün oluşturduk. Bir tema etrafında. Kurgusu olan, başı sonu ve bütünlüğü olan bir oyundu ama oyunun içinde e, hepsinin hikayesi ayrı ayrı e, duruyordu. Peki siz bu süreçte ne gibi sorunlar yaşadınız? Sorunlar, e, çok <gülüyor> güzel <gülüyor> soru. Bölge sorunlu olduğu için ister istemez onlardan e, izin alabildik <gülüyor> gibi. Nasıl? İzin alabildik gibi diyorum hani onlardan orada olmak için. Evet sorunlardan e, çok fazla kaçınmadık. Sorun e, bizim malzememiz oldu. Yani bakış açımız böyle zaten. E, hayat burada e, ve sıkıntılı. Güzel yanları da var. Belki sıkıntılı olması çok güzel. Onu hiç bilemiyoruz. Bir şeyler var bu hayatta ama o sıkıntıları biz nasıl kontrol edebiliriz? Sıkıntıları değiştirmeye belki imkanımız olmayabilir. Çocuklar için söylüyorum yani küçükken çok daha zor bu. Ee, yok edemiyoruz. İstemediğimiz şeyleri hayatımızdan sonsuza kadar yok edemiyoruz. Keşke edebilsek ama edemiyoruz. O zaman bize zarar vermesini nasıl önleyebiliriz? Onlara katlanmayı ve onlara karşı bir şeyler yapabilmeyi nasıl sağlayabiliriz? Her şeye rağmen nasıl keyfimizi devam ettirebiliriz? Ve buradan en mutlu şekilde nasıl çıkabiliriz? Bunları konuştuk. Sorunlar bizi birleştirdi. Sorunlar bize malzeme verdi. Evcilik oyunundaki gibi düşünmelerini istedik. Ee, hayattaki sıkıntıların e, elimizdeki hamurlar ya da oyuncaklar gibi olmasını e, düşledik ki onlara hükmedebilelim, ee, onları istediğimiz gibi kullanabilelim oyunumuzda. Çünkü oyunda kullanıldıktan sonra hayata geri dönüp yaşandığında muhakkak bir farkındalık oluşacak. Ee, Uzaktan sanki başka biriymiş gibi kendi hayatımıza bakabileceğiz gibi bir takım yollar izledik. Anlatabildiğimi bilmiyorum. Evet, evet Yani bir güzel. oyuncak, Aha. bir bebek, bir kukla gibi sorunları Hı -hı. ele aldık. Onlar olmasa belki bu çalışma bu kadar heyecanlı olmayacaktı. Olacak. Çok fazla sorun vardı. Evet ama onların hepsi oyunda konu olarak Hı -hı. ele alındı. Mesela çocukların çalışması. Çalıştıkları için... Ee, çalışmalara gelemediler. Sorunlardan bir tanesi. Ama oyunun bir bölümünde bu da var. Susatan çocuklar, zabıtalar kovalıyor filan. Ee, aslında çok hayatla ha. birebir giden bir evet, tiyatro Evet. Hem olsa, o sorunları yaşadık ha. hem o sorunları oyunuza Oyuna yansıttık. Oynadılar hı hı. o sorunları. Hı hı. Peki e, aslında çocuklar çok çeşitli eğitimler almışlar bu tiyatrodan önce. Hani Demin siz de bahsettiniz. Eğitmenler gönüllü müydü bu iş için? Hayır değildi. Burada şey de değinmek gerekiyor. Bu proje e, talimhane gençlik tiyatrosu projesi e, Açık Toplum Vakfı tarafından desteklendi. E, bu aslında bizim sürekli sahip olmak istediğimiz bir gençlik tiyatrosu ve bu sene ilk adımını atmış olduk. E, önümüzdeki seneden itibaren devam edecek. Yeni öğrencileri almaya ve e, çalışmaya ve yeni gösteriler için tekrardan prova yapmaya başlayacak. E, buradaki hocalarımızın da hepsi Açık Toplum Vakfı tarafından Desteklendi Projenin tümünde olduğu gibi <Gülüyor> Peki şimdi bir ara verelim Ardından tekrar beraberiz Çoktan bahar gelmişti Başakları şimdiden göğermişti Dağlarını gelincik basmıştı Başımı omzuna yaslamaya lerinde kızlarla oğlanlar Oynaşıyordur şimdi Ah yeniden sen başlayan biten tazelenen aşkla Başlıyor omzuna yaslamaya. ...kaldığı yerden devam ediyor. Aslında belki birazcık ne şekilde konuşabiliriz... Ee, ...hani oyun oyun diyoruz deminden beri... ...hani nasıl bir oyun... ...belki konulardan birazcık örnek verebilirsin... Deniz Hanım'ın verdiği gibi... ...ondan sonra neler hissettiğini... ...bize birazcık anlatabilirsin. Ben çok heyecanlıydım... ...başladığımda... ...oynadığımda ailem benden çok gururlandı... ...eve gittim... ...annem bana ağladı... <gülüyor> <gülüyor> ...sen işte... Ben seni yetiştirdim hani buralara kadar getirdim. Bunu da mı görecektin? Film çok kurulandı. Halam öğretmenim öğretmenimize geldi Deniz Hocamıza. Ondan teşekkür hani iste, teşekkür dedi. Teşekkür ederim hani işte kızıma yetiştirdiğin. Konuşmamı düzelttiler. Mesela ben çok iğrenç konuşuyordum ama şu anda çok düzgün konuşuyorum. <gülüyor> Tiyatro sayesinde hem konuşmam düzenlendi hem bir ortama girmeyi çok alıştım. Bu tiyatro sayesinde oldu işte her şey. Çok güzeldi. Çok güzel. Hı hı. Eğlenceliydi. Peki aslında gelecek için hani tiyatrocu olmayı düşünmeye başladım ya da öyle bir hani hayal belirledin. Kendine belki hayatında bir şeyleri değiştirmiştir. Böyle bir çalışmaya evet, girmen. Evet değiştirdi. Hı hı. Ben, bir, yani ben de tiyatro olmak istiyordum. Böyle bir kursan açmak istiyordum. Deniz Hoca ve Alkan Hoca bizi nasıl yetiştirdiği gibi ben de o bir çocukları yetiştirmek çok istiyordum. Hı hı. Sonra işte o... <gülüyor> Peki oyna katılmak isteyen çocukların belirli bir yaş aralığı var mı? Evet, 11-15 yaş aralığı. Hı hı. Peki herkes katılabiliyor mu ya yoksa ile hani? ...Talimane, tarlabaşı civarında o bölgede Oturması de olacak. Evet, aslında e, yani o bölge bile baya büyük bir bölge oluyor aslında. Hem Talimane hem tarlabaşı, hem Dolapdere dediğimizde biz aslında baya bir hani büyük bir bölümü de kapsamış oluyoruz. Hı hı. E, o bölgeden olması yeterli. Tiyatroya yakınlık açısından, gelip gidebilmeler açısından. Belki birazcık da şeyden bahsedebiliriz. Sen hani oyun ne zamanlar oynanacak? Hani? Ekim'de aslında yaz dönemindeyiz şu anda. Evet. hani Ne zaman saatleriniz ne zaman olacak? Nerede tiyatromuz? hani Bu tür bilgileri de verirsek belki gelmek isteyenler olabilir. Tabii ki. E, dediğiniz gibi şu anda yaz sezonundayız. Hı -hı. Önümüzdeki sezondan itibaren özellikle Hı -hı. Talimani Tiyatrosu'nda... ...ayda en az bir sefer oynayacak. E, bu oyunun ne zaman olacağını ve saatlerini... ...talimani tiyatrosu.com web sayfasından takip edebilirsiniz. Ayrıca e, biz... Festival olur ya da başka bir etkinlik olur. Başka bir yerde de gidip gönüllü olarak e, oynamayı çok istiyoruz. E, çünkü bu çocukların kendi oyunu ve bizim en çok istediğimiz şey kendilerine daha fazla seyirciye anlatabilmeleri aslında. E, bu anlamda tabii Akbank Sanat'a da çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü evet. ilk oyunumuzu evet. orada oynadık ve gerçekten bize çok yardımcı oldular. Peki ekip kaç kişilik? Bu ekipte yer alan kişiler hep tiyatroda mı oynuyor yoksa müzik, dans başka şeyler de yapıyor mu? Hepsini aslında yapıyor değil mi Deniz hocam? <gülüyor> evet e, 25 kişi civarında biz başta değil mi Hakan'cığım 15 kişi diye düşündük evet. fakat çok güzel bir ilgi vardı yani gelen çocukları geri çevirmek istemedik bir biçimde devam ettiler. E, yer yer 30'a çıktığı zamanlar oldu ama ortalama 25 diyebiliriz. E, hepsi oynadı ayrıca çalanlar var e, çok güzel müzik yapıyorlar hı hı. E, o bölüm e, oyun öncesi kısa bir dinleti şeklinde seyirciye sunuldu oyun müzikli bir oyun oyun içinde hem çalıp hem oynayanlar vardı evet. baya böyle zor bir işi başardılar peki aslında hani uzun bir süredir yani 20-30 arasındaki çocuklar birliktesiniz mi? Hı hı. Hani aslında bu işi yaptığınız yerin zorluklarından da çok bahsettiniz Çocuk hakları aslında Türkiye'de çok ım, bilinen, çok üstünde durulan bir konu değil maalesef ki. Genel bir soru sorsak Türkiye'deki çocuk hakları ile ilgili en büyük sorun ne sizce? Mesela ilk önce Gül ne düşünüyorsun? Evet Neşegül ne düşünüyor? Nasıl yani yani? Nasıl? Hani mesela ım, çocukların en çok hangi konuda haksızlığa uğradığını düşünüyorsun? Mesela çalıştırılmaları mı sence en büyük sorun şiddet görmeleri mi, eğitimsizlikleri mi? Senin Bence... için, senin için ne? En önemli senin için Bence problemi. şiddet görmesi yani. Hı -hı. Tam tersi ona daha çok ilgi göstermesi. Yani şiddet değil de ilgi göstermesi daha çok iyi olur. Peki siz hani ne düşünürsünüz bu konu hakkında? Ee, çok doğru söyledi aslında. Ben hani ilk aklıma gelen çalıştırılmalarıydı... Ee... Her türlü tehlikeye açık olarak çalışıyorlar çocuklar maalesef. Ama şiddet ondan da önce gelen bir şey. Çünkü e, pek çok şeye mecbur bırakılması çocukların <gülüyor> şiddet gördüğü için oluyor. Yani şiddet arkasından başka haklarının elinden alınması şeklinde devam etmesini sağlıyor olayın. <gülüyor> evet ben de çalıştırılmaları olduğunu düşünüyorum. Ee, bizim de mesela e, gençlik tiyatrosunun üyelerinden bazılarını işte... E, ...Taksim'de ya da... ...Taksim civarında su satarken... ...ya da başka bir işte çalışırken... ...yani bu annesine ya da babasına yardım etmek olsa bile... E, ...çalışırken görebiliyoruz. Aslında... ...tabii ki bu yaştaki çocukların... E, ...daha farklı şekilde vakitlerini geçirmeleri gerekiyor... Evet. ...ama maalesef ekonomik ve sosyal şartlardan dolayı... E, ...içinde bulundukları... ...ailelerin içinde bulundukları durumdan dolayı... ...bazen mecburen, bazen isteyerek... ...bazen istem dışı bir şekilde... ...mecburen böyle bir şeyin içine düşmüş oluyorlar. Evet, bu haftaki sözküçün programının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın ve çok teşekkür ederiz çok geldiğiniz teşekkür. için. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.